Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allah, Allah. Ömrün yetirmiş, viran emiyem. Aklın yetirmiş, divan Nedir bu halim, artar melalim, söyle azalim, bir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allah, Allah. Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum pervanemiyem. Şaşırdım kaldım, bin bir renk aldım, doldum boşaldım heymanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allah, Allah. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim yolun izlerim mes halim söylenir görneler denir herkes eğlenir teranemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allah, Allah. Meczup sanırlar, mecnun tanırlar, hep aldanırlar. Vay anemiyem, ko söylesinler, aşık desinler, deli bilsinler. Yeganemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allah. Aşkı can feda, olsa ne fayda Aşk oku yayda, kemanemiyem Halim söylenir, gör neler denir Herkes eğlenir, teranemiyem Allahu Allah, Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.